Bismillahirrahmanirrahim Bu nasıl olur inşallah Berat Kandil'e tamam. Konumuz da bunda iyi olacak nasıl olursa Bir kimse yola giderken arada mola verir konaklama yapar İşte Ramazan önce de böyle bir mola verme bunlar böyle Regayip Kandili, Miraç Kandili derken hep buna mola veren bunlar. Ramazan yolunda yine hazırlık alt yapılmış oluyor Ramazan'a karşı bunlarda. <gülüyor> Mubarak gece Kuvana-ı Kerem'de Duhan geçiyor bu konu. Bize Mevla buyuruyor burada. Er Şamim. Bazı Suresinin başında harfler vardır. Bunlara Gruplu mukatta deniyor. Yani birleşen harfler bunlar. Bunlar bir şifre. Veramıza, peygamberimize. Ve kitabin mübin buradaki vav da yemin mebin bu Burada böyle Allah yemin ediyor. Kitab-ı yemin olsun. Kitap Konekerim mebin de ashik anlamına geliyor. Yani hakı bazı ayıran hakri şeyler bir toplum ne yapar? herkes kendi görüşe kendi görüşüne göre Kur yaşar. Kur'an dedi Kur'an işte toplumun dengi düzeni Kur'an'a e bağlıdır. İnne <tıklı> enzelahu. Böyle diyor. Onu indirdik azametinizle. Kur'an'ı indirdik. Şile ettin, mübarek ettin, mübarek gecede. Demek ki kuran Kerim günüzeyir gece yani el Nasıl gece geldi? Yani evvela leh-i gece dünya semanasına gece geldi. Gecelerin de başka bir özelliği var. Bunun için kandiller, kadir geceleri hep gece oluyor bunlar kandiller. Günüze olmuyor bunlar böyle şey. Yani gecelerde Allah dostlarının bir miracıdır. Ve miraç olayı da o da gece oldu. Gece oldu böyle şey. Yani geceleri, mevlamın bir hikmeti var böyle şey. Ki Allah'ın reçeli, gece örtüyor dünyayı, Settar ismiyle bir örtü, şey örtü. Örtüye Mevlam, işte ağaçlıkların böyle gökçü zaman geceler olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de gece geldi. Yani lehim hafızdan dünya semasına. Tabi sonra 23 yılda ara sıra geldi ayet ayet geldi. Burada Mevla buyuruyor Leyletin mübareketin mübarek gece. Mübarek. Mübarek bereket. Lema, büyüme çoğuma anlamına geliyor. Gece yani gecede Hangi gece? İşte bir vaati göre biraz gecesi indi Kur'an-ı toptan, dünya semasına. <Sessizlik> İnna künna münzirin Neden böyle Kuran indirdi? İnsanları inzar işin. İnzar. <Sessizlik> İnna künna münzirin. Ve la inz bir inzar deriz. <Sessizlik> i̇nzar uyarma. Nasıl uyarama ama? Bir tehlike haber verme. Mesela bir kişi çocuğunu bir markete birine gönderir de karşıya gönderirken uyarır ama. Aman yavrum dikkat et, araba çarpmasın. Uyarıda bir tehlike var uyarıda. Bu anlamda öyle bizim Bizi Mevla'ım gönderiyor, bizi uyarıyor. Niye uyarıyor? Kulum dikkat et, Yuhat'a kaçın, cehennem mazabından kaçın da, öyle bana gel buyurma teâlâdır. Ne mutlu, Mehlâmıza, temiz kavuşanlara, teâlâdır. Herkes ölüyor, öyle meşar yok. Herkes ölüyor, ama her ölen, Allah tercihileşe alıyor, temiz kavuşam yamaya. Halkı ölen de var, kavgada dövüşü ölen de var, söverken, sığırken ölen de var. Ertesi öğlem de var. İşte bu da uyarıyor. İnna kiram menzirin uyarım öğlem bizleri dikkat et. Ona göre bana gel, ona göre kavuş. Ayakadan ayeti kerime geliyor. Bu gecenin özelliği nedir? Nedir bu gecenin özelliği? Her gecenin kutsal gecelerin bir özelliği var. Özelliği var. Bu nedir? fiha işte o gecede berat girsende yüfloku ayrılır Külli emrin her iş hakimin hükmü her bir iş ancak ayrılıyor. Peki hakim şeyl bezinde hem mef'ul hem far olabilir böyle. Mef'ul anlamına göre mahkûm anlamına geliyor. Ezelde çünkü bütün işler, bugüce gece ayrıldılar böyle şey. Yani bu gece takdir işler, Ecel deniyor. Yani evri olmayan bir zaman. Ki Mevla bunu takdir etmiş Mevla. Daha erkek yokken, madde yokken daha, takdir etmiş bunlar böyle şey. Ne kadar insan yaratılacak, her kaderi taktik olmuş yazılmış şey ı İşte bu gece ne oluyor bu gece? Bu gece orada alıyor melekleri bunu. Hangi melekleri görülüyorsa ona buna veriliyorlar. Mesela geceleri gelenler, azaltın teslim azayla azaltıyla evvelişe. Yani bu geceden, gelecek bu geceye kadar... Kimin ömrü yetmeyecek o kadar, kimin eceye gelecekse az derine verilir bundan bitiremler. Listona verilir böylece Rızık bahsi da rızık. Kim ne yiyecek seneye kadar, kim ne yiyecek? İnsan değil böyle. Karıncada, kuşlarda, balıklarda, cinlerde hayvanlar varsa böyle. Kim ne rızık yiyecek, bak rızık yiyecek. Efendim işte ben zengini fazla yerim. Yemezsin ki. Tavdi değilse yemezsin. Neyi yemezsin? Biraz hastalığı çıkar. Tansiyon çıktı. Şekeri çıktı. miden rahatsız. Ülsel var, şub var. Hep bunlar seyahat muhteremler. Mal başka, rızık başka. İnsan mal sahibi olabilir, mülkü olabilir. Ama rızık Başka. Hatta doğuşta bile bağışlıyor doğduğu zaman bile rızkı çocuğun. Annesi sütü zor verir kendisine. E, bir yaşına falan gelir artık evet, onu bu bir yemeğe biraz başlar ama işler yok ama. Annesi, babası, evdeki büyükleri e, bunu çok severler. Gidirmek istediler buna. Her şeyi getirirler. İki üç tane gelir çocuk getirirler. Al bunu yavrum. Ağzından sonra kaşır ve belirler, yutamaz onu, kuşak olur muhtemelde. Rızık yazılmış mısınız? Yazılmış böylece. Mı? şey. Yani mal başka, lük başka, seyret başka, rızık başka. Rızık, yenilen, öğütülen, sindirilen, bedene kalan rızı, dedi Kişi bazı bir şeye yer, yer ama birisi bulanır, bunları kutsal dışarı çıkarır mısınız? Yine alınan gıdalar tamam rızık değil ama tamamı. Bosa oluyor, dışa çıkıyor bunlara böyle şey. Rızık ancak yenilip sindirilen elinde kalanlar. Rızık bunlar bunlar. Peygamber Aleyhisselam medine Medine'ye edince ilk huşu orada, ilk faaliyeti meşri yapma okulu, cami yapma oldu, meşrit. İlk meşit İslam'da bu meşit oldu Kuhu meşidi oldu. Tabi o duvarda örülmedi. Etrafa taş dizildi. Yeri belirlendi. Kuhu meşidi. Ondan sonra Aleyhisselam aleyhi Medine'ye gelince Medine'ye tabii meşid lazım. Meşid. İslam bir anlayacak Müslümanlar. Ve elhamdülillah Meşidi'ye teşvik edelim yeri. Meşid yapımı başlandı. O zamanki adetlere göre, Araplarda, yalnız köleler çalıştı ağrı yerde. Efendi oturdu gölgeye, aralar konuşuyorlar, yürüyüşüyorlardı, köle çalıştı güneşte. Alışmış tabi bu uygulamaya, yine öyle yapmak istediler. Ensar, Muhacir'in, Peygamber Aleyhisselatı, Peygamber ki Resulullah Hatem'in Enbiya, Alda elle kazmayı kurey, o da çitik beraber temel kazmaya. Bunu gören sahabeler tabii utanırlar, çalışma başladılar böyle. Yani bir ilk başlandı orada, bir peygamber de çalıştı temel kazılmasında meşitte Temel kazıldı, sıra işte taş taşımaya. Taş taşınacak. Peygamber işte gidiyor? Eti dağlardan taş getiriyorlar. Taşıyorlar bunları. Bazıları çamur karıyorlar. Onların tabi çimotu yok. Çamur olacak. Peygamber Aleyhisselam adetleri taş getirdi. Beşinin yanına bırak onu. Yine taşlama giderken Hazreti Ammar karşılaştı. Hazreti Ammar bin Yasir. Allah yolunda çile çeken, işkence gören, babasını şehit olan kişi. Hasta Hazreti Ammar o taş getiriyor Peygamber'in taş almaya gidiyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamber ki hazret Ammar'ın bir bir taş var sağ omuzunda, büyük düzgün bir taş var bir de sol koltuğunda bir taş var o daha biraz küçük o biraz yamuk iki el de bağlı taşlarla bağlı Ve Medine Hızsak memleket yürüp yürüye taş getiriyor yorulmuşta çok terlemiş. Terlerin kaşını açmış, gözünü yakıyor. Ama taşı bırakamıyor yere. Bir belki de Büyük taşmış omuzdaki. Resulü Aleyhisselam Hazretleri ''Ya Ammar dur.'' dedi. Sordu. Ve eliyle terini sildi. Tekrar dokundu onun bedenini sildi. Hani. Tekrar sordu ya Ammar ''Bak herkes tek bir taş getiriyor koltuğunda. Sen iki taş getiriyorsun?'' Hikmeti ne bunun? Daha bir peygamber buna, malum oldu Aleyhisselatörüne. Hastan var, önüne baktı, utanı söylemek istemedi. Dedi dedi ki, Ya Resulallah, taşın birini senin namına getiriyor. En güzelini, en düzgününü onu omuzuna koyuyor. Bu taş Ya Resulallah, senin için getiriyorum. Yani selam o peygambenize öyle ilerliyor böyle. Soldaki de Bundan nefsin ve Ammar'a yetiyorlar. Devamlar bundan hoşnut oldu. Şöyle buyurdu. Ammar, sen şehit olacaksın, öleceksin, şehit olacaksın. Seni Bâgüler öldürecekler, Bâgüler. Bâgı, Babi, insan devletine isyan edenler kanlar, ölecekler. Senin dünyanın son rızkı dedi, su karşı süt olacak dedi. Dünyada senin son rızkın, su ile karışık süt olacak böyle böyle şey. Şehit olacaksın, öldüren babi öldürecekler ve son rızkın da su ile karışık süt olacak böyle böyle böyle. Hastanlara. tabu bu sevindi. Sen yani şehit olayı Ölüm hak, gerçek. Vakti belirlermiş, değişmiyor bu. Ama tabi şehitlik makamı var. Ona sevindi bu tabi. Aradan zaman geçti muhteremler. Ne kadar zaman geçti? Sıffin denen o savaş Sıffin'de. Sıffin ova, omanın ismi. Irak'ta bulunan bir yer. Fırat nehrinin kenarında Babil harabelerinin bulunduğu yerde büyük bir ova, Sıffin. Orada ilk karşılaşılar. karşılaştılar. Hastalık bir taraftan bir, bir taraftan karşılaştılar. var, otuz altıncı yılda 36. yılda Ammar'ın taşlaşı zamanlar daha birinci yıl hicretin. Aradan 35 yıl geçti herhalde. Arada otuz yıl geçti aradan. Hastam vardı o savaşta. O savaş zamanlarda. Hatta bir bölüm komutanı orada. İdare ediyor. Böyle idare ediyor. O gün şey de ama öylece biliyor Hasan var. O böylece şey biliyor. Çevinc de böyle. İşe doldu. E tabi bir sahabe-i kiram ve Uzi-i olan bir sahabem de böyle. Allah Allah şeyi, e, eza çeken bir sahabede şöyle buyurdu askerlere, yanındakilere. Cennet kılıçlarının gölgesine buyurdu. Ölüm bu sıra ucunda. Bakın dedi böyle baktı. Bir katı açıldı buyurdu böyle. Bir katı açıldı. Kuriler bezendi, bizi bekliyor bunlar. Bakın, yerde savaş olur Bak, yerde savaş oluyor. Açılmış gök kapıları, kürler gelmişler, bekliyorlar. Kapı çak bir şey böyle şey. Hasan beni kaldırdı. Allahım, eğer bugün bunun da evtali amal olsaydı ne yapardım? Ama en güzel savaşı görüyorum. Sana bile kalkmıştırm burada ben işte. Savaştı. Öyle baktı, tabi güneş çölde yaktı bunları şimdi. Yandı, yandı, yandı böyle, suyundan yandı böyle. Hadi deli kurudu, nefes alıp veremiyor, boğazları kurudu, aklına geldi. Çıkayım da saptan dışarıya, biraz su bulsan su içeyen bakıyor dedi böyle. O zaman da bazı kadınlar, bazıları sarı birisi alıp gelirdi buraya, gazları savmak için yaralarını. Bazıları da su getirirlerdi ve testelerle getirirlerdi. Ammar çıktı dışarıya at üzerinde kadınlara bağırdı. Bacıların yalnız suyu olan var mı? Yani çoğu suyu bitmiş. Testleri boşlandı. Bir kadın çıktı tanıdı. Ya Ammar bir anda bir testinde varamaydı sütle kadar süt vardı benle suyla süt dedi böyle şey. Bir keşifim vardı. Onu sağdım buraya getirmek için baktım az. getirmeye değmez. Onu suya karıştırdım. Vereyim mi onu? Apten geldi. Son rızkı suyla karşı süt. Ver bacım ver. Benim son rızkımı veririm. Onun rızkını verdi. Onu içti. Savaşla girdi. Buna şehrit oldu. Böyle şey. Hatta biri kılıç vurup yara düşürdü. Diğeri de başına keçti. Tam panik keçti. Radhan Zatleri. Şimdi buna bakalım. Rızık yazılmış. peygamber e haber verdiği zamanlar o kişi yok dünyada kişi. 35 yıldan geçiyor. O keçinin belki daha dederi yoktu dünyada kişinin. O keçi kişi süt verecek. O kadın üstü sağacak, sadece onu buraya getirecekmiş. Bir Zahid derler. Allah yolunda olan bir derviş yani böyle. Allah kimi vermiş? Rüdi bu aslında Allah'a çok tevekkülü varmış. O Memedettin valisi. "Bırak diyor ki bir gün Tekir'e sen diyor evine kapansan Rısı sahne gelir mi diyor? Gelmez diyor. Neye gelmez? Eğer ben yatarsam, gelmez. Allah yatırırsa, o zaman gelir diyor. Eğer Allah beni yatırırsa, hasta olursam, Allah rısımı gönderir. Yatarsam göndermez diyor. Peki diyor, ben seni bir kapatsan diyor. Rısul'a gelir mi diyor. Sen kapatsan gelir diyor. Ben gelirsem gelmez, sen kapatsan gelir böyle, böyle böyle. Peki deneyelim bakalım bunu. Dene diyor bunu iki tane asker öyle götüren bakanına falan var ya kapıya bakan diye. Bir mağara var bana. Bunu mağara yapıyorlar. Onun ağzına bir kayayı yığını getiriyorlar. Kapıyorlar mağaranın ka ka ağzını. Kapı kapıyorlar bir kayayla ile böyle. Yani açıp çıkamaz buradan bana. Bu giriyor kabareye. Allah tevekkülü var ama da. Allah tevekkülü var kendisinin. Namazı meşgul. Ertesi güne kalmışordu. Hepsi günü Tam bir kafile deve komodiden geçerlerken bir de hava bulutlanıyor, bul, bulu şiddetli bir yağmur başlıyor. Bir de yağmur başlıyor ancak diyorlar ki burada bir büyük bir mağara vardı. Oraya girip oraya kaçan mağaraya kaşan, mağara kaşan mağara. diyorlar. Mağaraya bakıyorlar önünde bir kaya taş var. Ha, kim koyuyor bunu? Tabii bunu devriler sürükler, kaydır alıyorlar. Girip bak şey biz namaz kılıyor. Allah namaz gibi bir kış ama dışarı, dışarıdan bu içeriye hapsedilmiş yani böyle. İzlediğiniz kaya var. Ben merak ediyorum bunlara bunu. Şöyle konuşuyor kendi aralarında. Bu garip dolar burada aşırı diyorlar. Susur diyorlar. Bana bir işe hazırlanan bakan belediye vermeyeceğim. Namaz erken bunlar rızkı hazırlıyorlar. Sıkı hazırlıyorlar. Bu yiye de bakan belediye vermeyeceğim. Tabii bu yiyor bunları. Şimdi sorunla nasıl oldu bu durum? Anlatıyor bunu kendisi muhtemelen. İşte bunu gecede muhteremler, bunu gecede rızık olayı da birikaristan bölüyor, birikaristan veriliyor. Karınca'nın rızkı, tavuğun da rızkı, insan rızkı ona teslim ediliyor. Seneye kadar, gece yıla kadar dünyanın ne kadarı budu olacak, kaç tane budu olacak? Arpa, Mısır, mercimek, fasulye, tahinlere bak. Tazvümüse ver, yazmıyor bir şey. Bir keresinde liste var böylece, liste var. Karşına elma, karşına portakal, karşına muz olacak böyle. Alın bunlar böyle. Bunları kim yiyecek? Yazmıyor deme böyle. Bir keresinde ne yapar? Bir keresinde bu yönetiyor bunu böylece. İşte güneşteki ısı, rüzgâr patlamalar, rüzgâr oluşması, yağmur bulutların gelmesi, bulutların çekildirmeleri, edilmeleri. edilmeleri Mesela bazı sene, efendim bu senelere fasulye olmadı derler. Her şey oluyordu, bu sene olmadı. Olmaz. Niye olmadı? Tavki o kadar muhtemelen. Fasulyeye gerekir, elementi yok çünkü bulutlarda. Bulutlar, yani su değil bulutlarda işte. Yani. akıyor, gök başlanıyor, azotuk başlanıyor onlar. Oradan farklı kimin işe buluyor orada. Efendim işte bu sene buğder olmadı bu derler Mesela Mısır yolu olmadı böyle. Ona göre takdir olmuk demler. bu şekilde böylece. Yani o Mevla ana karına yavru ana karında resmini gönderim demler. Yuvada kuş onun resmini gönderir. Ne zaman gönderir Allah onu yatırır demler. İşte mi yatarsa gelmemiz demler. Ama Allah yatırdık kulu gönderim demler. Ecel! Kim ölçecek neye kadar? Bu gece, melekler görev-i melekler yazıyorlar, lise yapıyorlar. hazret Ölüm meleği az arasında böyle olan muhtemelenler. Ölüm Meleke'nin ise onu teslim ederek vereceğim. Elinde riske verileceğim. Ölüm, ecel öyle sene değil ama böyle. Evvel meclis 70 yaşında, şükür yaşında, bu olmaz ki zaten, olamaz zaten benziyor. Yani yıl, ay, gün gene yetmiyor. E, saat saat lazım ona. Hangi saat ölecek? Saat yetmiyor, dakika, saniye lazım ona. Yani şey. Tabii az ne saat yok böyle. Bakıyor saat yok mu takvim böylece. Yani ne ne var ama nefes sayısına göre, nefes sayısına göre. Kalp atışına göre. Bir canlının kalp atışıyla atacak kalp ne kadar solun yapacak? Derler ya son nefes, son nefes, derler. Ki içeri geldiğim bir kişi ne yapar? Önce derin nefes al böyle, derin bir nefes al böyle, son nefes al böyle. böyle. Önce zorlanır, Şimdi zor nefes almak başlar, nefes serkleş, serkleştirir nefes. Yani sık alamaz sonradan, nefes serkleştirir, durur, alır, durur, alır, en son nefesini bir derin çeker böyle. Nefesini alır, şeker şeker bir nefesini durur. Hemen ömür o zaman. Ölüm nefes sayısına göre, ölüm nefes sayısına göre böylece uzar mı kısar mı? Kısarır mı? Ee, uzar kısar işte bu tarzda, kısar böylece. Bir insan Allah'a varsa, imanı güzelse, Allah yolunda yaşarsa ne olur? Rahat yaşar. Stres yok, heyecan yok. Öfke kendisine verirsenler. Ne ara bu kişi? Evet normal nefesini verirseniz. Rahat alıp verirseniz. Şey. Ama öfkeli kişi, süpürtçü kişi, bulandığı kişi her şeyi kızıyor, her şeyi kapatıyor, her şeyi öfkeliliyor. Nefesini çabuk tüketiyor. Allah alıp al, al, al, verirseniz. Damla damla ömür edip bu takıya kendisine bu şey. Ve yine seneye kadar bir yanda olaylar, savaşlar, depremler, sel baskınları, denizden taşıyacak, afatı olacaklar. Bunlar da Cebrail Selam veriliyor. Onun göre bu muhtemel. Cebrail aleyhisselam. Efendim işte, sel baskın oldu da, gafil yakalandı. insanlar. öyle hocam muhtemel. Sel gelir, götürür muhtemel. Deprem gelir. Deprem gelir, ne zaman olacak, ne kadar şiddetli olacak, o depremin ne zayağıtı olacak, bu takdir olmuş. Yani deprem olurken de, haşa âlem başıboş değil, kontroldan çıkmıyor böyle. Allah'ın kontrolünde, denetinden ki denetiminden muhtemelen. Deprem olur ama öyle insan var ki... Bina tamamı yıkılır, apartman. Apartman tamam yıkılır, bina yıkılır, alttan kalır, bunu kanamaz. Ona göre kolağınlar düşerler, yanı başına böyle. Yani başına, yanına düşer, kolağınlar düşerler, hertede düşerler böylece. Eşikiyetler olur. Yani onun bunu bile kanamaz şey böyle. Yani depremde olurken de, her şey böyle kontrolsüz değil an böyle. Allah'ın kontrolünde her şey böyle, en de gene geleceğim. Demek ki ne ol seneye kadar bize takdir oluyor mu tesünden beri? Bu yıl esmasatleri aciye Nisan ile Şaban'e. Ejelden o bize takkestilleşiniyor, kesin şu ejelden bize de. Hatta ne rujle, ne yankığı, ne ödüllüğü, bu yıl Peygamberimiz, bir kimse bu gece ya da bu ayda mesela evlenir. Eylül deleri, küy de olur. Ama listede isim var. Bakınız. listede var böylece. Yeni evlenir, gençtir benlese. İlk çocuğu olur. Yeni evlenir, ilk çocuğu olur. Ama ismi listede var ismini böyle. Böylece olsa böylece. Devlet bir şeyler verir. Neyse sebebi neyse, onu ölüm ortadan kaldırır böylece. O da işte isim varsa ondan kaçılmıyor. Bu gecede ne var muhteremler? Mevlamızın afı mağfiret var bu gecede. Affı mağfiret, bağışlanma. Değil mi? Berat, ediyor, berat etme. Berat ettiğim kişi mahkemede kurtuldu Ve Mevlam bu gece dünya semasından tecedi Mevlamız. Dünya semasına. Yani celal sıfatından sıfatına dönüştü burada. Bir de Allah-u Teala soruştur bu gece. Kullarım Tevbe var mı? Afedeyim. Kötü var mı? Vereyim. Yani Mevla'm bu yüzden soruyor mu? Soruyor mu? Hasta. Sıhhat mı istiyor? Onu istesene. Yani kim ne derdi varsa, borcu var, ödeyemiyor borcunu, bu yalvarsın Allah'a. Allah, Allah bana yardım edesin. Böyle yalvarsın Mevla'mıza. Hastalığı olan, borcu olan, derdi olan, grubeti yarısı olan, kimin neyi varsa, tabii günahın, hepimiz günahımıza var ve bunu tevbe edelim Mevlamız'a bu Arabistan'da bir kabile vardı, beni kelp kabilesi de böyle. Bunların koyun çok koyunları vardı, meşhur bunlar bu arada. Hadriyede kelp bu iki reisi de kendisi de. Bu kabilenin koyunlarının sayısı değil de, koyunların, kılların sayısı kadar affoluyor bu gece. O kabirde koyunların sayısı değil, koyunların, kılların sayısı kadar affoluyor bu gece böyle. Yani bu gün affamak kolay. Affamak kolayca. Tabi ne var? Gönülden tövbe gerekiyor ama. Ön yani tövbe gerekiyor. Ancak affamayanlar var. Tabi Allah şey koşanlar, orta koşanlar, illa menkâne sahiren sihir büyü yapanlar, yaptıranlar bu gün af bunlar kim böyle sihir yaptırır, büyü yaptırırsa böylece af olmuyor. peki büyüün aslı var mı? sihirin aslı var mı muhteremden ama günümüzde yaptığı insan kam adam o da var böyle böyle Yapmaz zor yani evi kahinen, ve de kahinlik yapan da kahin gayet haber verenler, gayıptan. gidiş haber verenler. Bunu bir Allah bilir. Böyle. Peygamberimiz gay bilmez böyle şey. Işte. Bu güvenli çok, gayginli çok, yergin günümüzde. Arabası çalınıyor, bakıcıya gidiyor. Efendim benim arabam çalındı. Yani bir Allah bilir. Bunu ne bilemez onu. Ama karşı sahtekar. Yani sahtekar. Bir şey bilmiyor böyle. Doğan dolandırıcı. Ne yapıyor? Şöyle bir şey yapıyor, sağ sola böyle kız sanki böyle. İşte arabanın efendim işte filan filan bir yerde şu bu. Ya de bu kâhine bu muhtemelen böyle. Şey. Kişi evlenemiyor. Mesela kız erkek. Evlenen bir türlü. Hem onlara gidiyor, bakıcıya gidiyor. Efendim işte benim kızım evlenemiyor, oğlum evlenemiyor. Ne diyor? Efendim, kısmeti bağlanmış. Hayır. Bağımak insan be. Kısmet Allah'ın tavgiri. Allah bunu gazetede yazmış. Bunu kim bağlayabilir muhtemelen Allah işte kim bunu bağlayabilir, kim bağlayabilir i̇şte bir insan böyle şey. İşte diyorsan böyle sihir baza giderse, kahne giderse, bakıcı giderse, Uca af olmuyor bunlar. İslam'a ters düştüğü için ancak gayib Allah bilir muhteremler böyle Bir sefer dönüşünde. Sefer dönüşünde malı verildi zamanlar, gece karanlığında Peygamber devresi kaybolmuş muhtemelde, deve kaybolmuş. Yola çıkılacak, baktılar Ya Allah senin deven yok. Sabah oldu abi ama deve yok. Ar arama başladılar, baktılar muhtemelde. Peygamber de arıyor etrafından. Her biri sahabe, öbükü az arıyorlar aradılar deveyi bulamadılar. Mira'nın vardı orada, da. Münafıklar vardı. Bunun başta kenara fışkısı boş kenarlarında. Bazı derler peygamberim diyor devesi bir yer olduğunu. O anda Cebrail selam geldi. Dürdük ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve de. sellem. Deven sen yerde çölde bir dikene yola takılmış. orada duruyor bir yerde. Böyle peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, içtiğinizden bazıları böyle evet diyor musunuz? yani peygamberim diyor, demesi bilemiyor. Ben de sevgi beşli insanım. Allah bilirse onu bilirim ben. Şunca ebr geldi, Allah'ın izniyinde haber verdi, Devam filan filan yerde, filan vadi, filan, te, filan tepenin yerinde, yolları bir şeyler takılmam vardı efendim. Alın gelin böyle şey. Hemen gittiler, ne var da muhtemelen herhalde? Bakın, bir Peygamber, Peygamber, devletlerinden bilemiyor muhtemelen herhalde. Peygamber, cinleri bilir mi? E cinler bilse Peygamberden sorardı. Ona da ümmeti Peygamber, muhtemelen herhalde, onu bilemez herhalde. Demek ki bir insan büyücülük yaparsa, bakıcıya giderse alarak afolmuyor bu gece. Evim meşâhinel Bir insan böyle Arapca'da kindar, öfkeli, sinirli olursa yani kin düşmanı beslerse insana karşıya evlüd mine hamrin ya da alkol banisi ise alkol alış devamlı alkol ev musu ale zina Allah zina ile meşgulüyorsam ev ale riba ya da Ebeynine asır oluyorsun annesi babasına. Onlara karşı geliyorsa, sed davranıyorsa, İslam'a göre muhteremler, bir kimse annesiyle konuşurken ne yapacak? Sesinin torunu onların da aşağısına olacak. Yani babası duymuyor, yanına gidecek. Baştan bağırmayacak. Yani babası konuşurken, annecası konuşurken, onun sesinin tonu ne kadarsa, bu daha aşağı olacak böyle. Ev nem maamen, bir de nem mam, laf taşıyan, para bozuk kapandı böyle. Ev ramin bir de şiran tekeden edenler İlla en yetüğü bu. Tabi tebederlerse apolitik hamlar böyle şey, apolitik böylece. Yani demek ki bir kimse büyük güneş yemeye devam ediyorsa tabi günümüze daha bu işe katabiliriz günümüze buna mesela hanımların çıplak gezmeleri bu ne de Büyük günah muhtemelen isyan Mevlamız'a habermiş e bir kadın, bir kız açık saçı geziyorsa ondan tövbe etmeyince af olmuyor muhtemelen olmuyor biraz açık gezmenin günah çok büyük muhtemelen nasıl büyük günah? büyüyen günah Büyüyen günah. Günah büyüyor böylece. Bir hanım, bir kız çıvı oldu, Çıktı anda ne oluyor? Kimse bunu görmese bile, yani gece falan çıksa kimse bunu görmese bile yine günah oluyor. Ya görürlerse, bunu kaç görürse, günah büyüyor böyle. Bir komşu gördü onu, çıvıla gördü böylece. Bir misli bunu yazdı bak. Biri daha gördü, günah katlanıyor böyle. Yani katlana, katlana, katlana, katlana. Hele günümüzde, büyük şehirlerde, büyük şehirlerde, Allah korkusun, korkuş, felaket et. Korkuş, Allah korkusun böyle. Yani bir kız, bir hanım, efendim yarış çıplak, otobüse biniyor, çarşıya gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, yoğun, insan kalabalık, izliyem, mağazam kalbolur böyle işe. Binler kişi bunu görüyorlar böyle dinler ki bunu görüyorlar. Olmalı günahını bir yekün tutarım, buna yazılırsa böyle şey. Yani bu alttan çıkılamadı. Çıkılamayacak böyle. Bir de şu var azı cemaatimiz, bir de nazar var, nazar bunda, göreceğimiz var bunda böyle şey. Bir insan kendi çocuğuna bile, bir insan kendi yavrusuna bile, şuna bile, hiç çok dikkate baksın, nazar dokundur. Nazar bakış demektir Arapçada. Bakış vereceğim. Yani gözdeki şualar nedir şualar mı terimde? Bu şualar nasıl? Diye, bazı rotte şuaları varsa insan şu şuğa geliyor şu böyle gözler şuğa vereceğim. Gözdeki şualar ne yapıyor? Çünkü burayı kaldıramıyor bu terimde. Bunu kaldıramam böylece. Çünkü böyle sıkıntı olur, patlar gibi olur. Beyni patar şu böyle patek olur böyle. Hatta bir çiçeğe, efendim, bir eşeğe bile böyle bir insan çok dikkate baksınlar, çok dikkate baksınlar, baksınlar eşyalarını dayanamıyorlar. Bazı barda birin çatır barda, patya patır barda. düşünün ki bir kız müteremler, demeyi ne yapıyor, değil mi? çığla biliyor Biraz da çekiciyse kendisine ne bakılıyor varicia, dikkate bakılıyor, gözlemiz oluyor bunda. Eve gelir, of başa sıkılmaya, başım çatıyor, başım ağrıyor, şimdi sıkıntı var, bir darlık var. Ne bunlar? Nazar bunlar, gazeleri. İşte bu gece gök kapı açılıyor bu gece Mesih Hanımlar, açılıyor, açılıyor gök açılıyor Mesih Önce tabii öncelik tövbe istiğfar. yani yıkalma, temizlenme, günahkiler temizlenmek gerekiyor. Genelde bunlardan tebi istifar. Nasıl oluyor tebi istifar? Yani dilin söylemesi yetersiz. Esafrullah ve öte deyip dipteler bunu böyle, ama yetersiz müsadenle. Ne yetersiz? Şuruburu Allah dostları, bir kimse bir günah işlerken ne kadar cevap aldıysa. En aşağı onunla orantılı bir şekilde işte bir canlı olması gerekiyor, pişmanlık olması gerekiyor böyle şey. Tevbe lazım. Neye ben bunu eşledim? Neye ben namazımı kılmadım? Neye ben bunu kalbini kırdım? Neye ben bunu aldattım? İşte bir pişmanlık olması gerekiyor. Yani tevben aslı en nedamet pişmanlık. Pişman duvar böyle. Terfi bu şekilde. Önce tabi bir murakabe lazım insan kendine. Oturmalı böyle bir kişi oturmalı. Nefsi muhasebe etme gerekiyor. Ben şu yaşıma kadar hani ne yaptım acaba? Şu anda ölsem, o medara girsem acaba ne var elimde şu an, ne yapacak ben? Böyle bir muhasebesi gerekiyor. Gerekiyor muhasebesi. Tabi kurmayan namazlar, konuşan yalanlar, yapılan yalan ve kalp kırmalar, harama bakmalar, açılışı açı gezmeler, muhasebe geliyor bunların. Önce bunlara bir pişmanlık gerekiyor. Neden ben böyle yaptım? Yeni Allah'ımı istenetlemelerden gerekiyor böyle. Bir gün bir Bedevi Arap, Bedevi şöyle Araplar. Onlar biraz kabul oldu gelmiş, Ya Allah ben Şöyle ki şey, günah işledim. Ne olacak hali işledi benim? Tevbe edersen olur. Pişman ol bunlara. Bunlar tevk edilsin bunları. Tevk edildi bundan sonra. Allah yalvarırsın, tevbe Allah affeder inşallah. Tevbe kabul oldu mu sıfırlıyor günahı. Kulak araç bir, Harzı harç. Bu kişi sevindi. Dönde gidiyor. Geri döndü. Geldi. Ya Allah, ben günah işlerken ''Allah beni görüyor muydu?'' O, tabi görüyordu ya!'' Bir düşüne böyle, ''Allah Allah, Ya verdi ya. diyor. ''Allah beni görüyor, Allah huzurunda nasıl günah gün eşitem beni?'' böyle. Böyle bir de alıyor, bir ''Allah'' dedi, şüpheli böyle. Yani gerçekten, yani günah işimi Allah'a karşı erişiyor, Allah'a karşı böyle. Allah her şeyi görüyor, gülemiyor muhtemelen Her şey onun huzurunda, yani kontrolunda, bunu şunun gerekiyor. Bunu da önce tebii istihbar etmemiz gerekiyor. Tebii. Bu tabi tabii insan derde farklı olur mu temeller? Edinmek isteyen vardır. O da ne şunun dua eder? O da ne şunun dua eder? Peki insan işleri alabilir mi? O mümkün değil muhtemeldir. Mümkün değil. Niye alamaz? O da yazılmıştır. O yazılmıştır. Aklımın bir olay geldi, anlatayım onu inşallah, konukta değişti ama, 60 yılların başında, yani Aşkırıklığı'nda 50 yıl önce, Medya emirlerde bir Türk tanımıştı, liderli Türk tanıştı. Oraya yerleşmiş, orada mücabir kendisi. Benim Benim Alpazalı'lığımı duyunca, ilgilenme de benimle, bunlar bir samimi oldu bununla. Bana şu anlatımı hatta, hikayetini anlatımı, hikayesini. Dedi ki ben askerimle adapazarı yaptım, askerimle adapazarı yaptım Bir gün İzmir'e çıkmış pazarını çıkmış asker Bu anlattığı 50 yıl oldu böyle. O zaman 55 yaşındaydı. Aşırıca yani 80'lik mesele belki demektedim. Olay yani. Bu İzmir'e çıkmış pazar günü. E, Azziye mahallesine girmiş İstimber Seyvan'ı girdim böyle. Sonradan giderken dedi, bir kız dedi böyle, kapalı kız dedim, Bir evden, bir evde geçti böyle, Önde geçti böyle, karşıdan karşıya geçti böyle, böyle. Kızı gördüm dedi böyle. Kapalı kız, kızı yandan gördüm. Yandan gördüm ama dedi, işinmeden böyle işinmedi dedi böyle. İşlerinde olmadan, işlerinde aşık olmalı böyle, böyle böyle. Her pazarlığına çıkıyor dedi, Oradan geliyorum, gülüyorum. Kızı bazı hafif veriyorum, bazı göremiyorum diyor. O da herkese kapalı. Bu bakıyor, olmayacak bu şekilde. O gönüllü kağıdı, kalemi çözüyor. Annesine baba sana. Anneciğim, babacığım. Ben burada bir kutu görüyorum, kaptırdım. Gelin bir kutu bana iç Eğer gelmezseniz, ben freçim açtım, kaçırım açtım mı? Yapacağım ben diyor. Ben freçim diyor, aslında kaçacağım ben diyor böyle. Gelin bir bana iç o dönemde dinlenen arabana gelmek kolaydı ya muhtemelen. Yalnız kara var. Kara var ama bir haftaya geliyor. Üç saat falan yerde, beş saat içinde bekliyor, bekliyor, bekliyor, bir karayoluk. Annesi ve obası evin tip böyle. Yine biniyorlar, arabana geliyorlar. Geliyorlar ve bunu buluyorlar. Nerede bu kız? Bunları gösteriyor bunlara böyle Gidiyor bunlar şimdi, kızın evine gidiyorlar. İşte selam ve aleyküm selam. İşte müsaade, kabilelendirsen buyurun diyor. Kızım babası iç alıyor bunlara böylece. İşte oğlum askere onun geldik çok güzel derken ve yemek bunları çıkarıyor. Şimdi babası konuya geliyor. Arkadaş açmet oku diyor böylece. Etiver baba. Senin evladın asker olsa sen ne ne yaparsın sen diyor. Tabii okuyor. Ya gidip işlerim ben diyor. Ben bu iş buraya geldim diyor. Benim oğlum seninle aşık olmuş burada diyor. Ne şartınızı kabul edin böyle. Ne isterseniz iste ister, diyor. Benim adım mülküm var diyor. İsteni iste. Her şeyi kabul edin diyor. Kızını bana verdi. Oğluna yapın beni. işte adam, kızın babası. Arkadaş, haklısın, doğrusun. Ben o böyle yapardım. Ama diyor, benim tek bir kızım var diyor. Senin tek oğlum var diyor. Bu engel diyor, diyor. Tabii Tabi sen oldun, ne de ilgisli sesin diyor ben kızım ona gövde veremem diyor ve bu şekilde razı olmuyor, üç gün kalıyor, razı olmuyor böyle işe, üç gün sonra babası size yüzbaşıya gidiyor, yalvarıyor ona, oğlum ilgilenmesi işe yapar, bakıyor çocuk, olmadı bu iş, artık yüzbaşıya buna değerli misalayı gösteriyor, askerini bitiriyor bu, Nide'ye gidiyor, duramıyor orada, Aklı kızlar böyle işe, orada İzmir'e kaçıyor bu, İzmir'e yoldan çıkıyor biraz, Amatörüm bırakıyor, yoldan böyle çıkıyor. Bir rüyasında Peygamber'i görüyor aslında. Peygamber onu davet ediyor, Medine'ye vereye. İsmi hatırlamıyorum şimdi, ismini söylüyor, sen Medine'ye gel. Medine'ye gel böyle başlıyor böyle. Uyanıyor, Peygamber'i görmüş rüyasında. Her şey değişmiş, hayat değişmiş, dünyası değişmiş böyle. Aşkı gelmiş, taboazlar bekliyor. Hemen Medine'ye gidiyor, alim başına helal Evet para alıyor, mide, mide. Medine gidiyor. Oraya kaşa gidiyor ama tabii. Medine gidiyor. Medine gidince orada tam üm sağlıyor Medine'ye. Uyum sağlıyor. Harim şerritte devamlı, amazlar ne arasında, zikirde sohbetle devam ediyor diyor. Orada bulunan Türk mücavirliler bunu beğeniyorlar. Bir yaşa bunu davet ediyorlar. Diyor ki diyorlar İslam'da kavmiyyetim var mı? Burada kavmiyyetim var. Bunun için buraya. Bekar bekânım, Bekarım. el edelim seni diyorlar Efendimiz'e, edemeyeceğim diyor. Yok olmaz diyor Allah, el edelim sünnettir, elmen lazım mı diyorlar Efendimiz'e. Yok, üstüne de olmaz diye edemeyeceğim, ne edemiyorsun, yemin etti edemeyeceğim diyor. Kolay, kebahat versin, bozursun, Yemin bozursun böyle. Yemin kebahati verirsin, bozursun boşuna şey diyor kardeşi. Bu onu artık başaramıyor, yani kartlarını kıramıyor, artık eziliği düzülüyor, sonraki kabul ediyor edenleyim. Yüzük işleyen birisi benim kızımı da ben veririm la kızımı vereceğim belediye. Ben mi kızımı vereceğim belediye hala. Bir diyor ki benim bir evim var boş. Kira almayacağım bunu vereceğim diyor. Ebre şey benden diyor. O diş alı bu şekil vereceğim. Şimdi diyor işte tabela yok kolay. Perşembe akşamı diyor yatsan sonra işe diyorlar. Bir işte kenara Kızı buna Kızımı da verelim bu e, Peşimi ne ah şimdi Osmanlı kolları haraşip de eve gidiyorlar ev yıkarmış teminilmiş tabi. kız da orada şimdi iki ah diyecek kızın ismi Selma'ymış burak kızı sevdiği kızın ismi vereceğe şimdi ki ah diyor ki ben kızın Selma'yı diyor işte buna diye zevcili verdim diyor kızın Selma'yı diye bak Allah, bak kızın Selma'yı selmay hiç olmazsa istudu ya yani bunu gün ısırışmış Selma istuduşmuş şekilde vereceğe. Diye ediliyor, vereceğim. Herkese gidiyorlar, bu kalıyor. Daha kızı vermedi ama, kızı vermedi. Dağılıyorlar. Şimdi bu kalınca kızın yanına giriyor. Bir bakıyor, şu bak, fesubanallah böyle, Allah. Fes kız ne oldu böyle diyor. Bensem senin bir kıza bendettim diyor. Kim bendettim diyor, Adapasana bir kıza. Adapasana bende diyor. Tamam. O kız var, o kız var. O kız var, o kız vereceğim. Yedin yerleşmişler bakı terkini yerleşmişler böylece. Şimdi muhterem cemaatimiz, bakınız Kader'de varsa bakın Kader'de varsa, patak basana geliyor o bastı üç gün yalvarıyorlar böyle. Her şeyde kabul ediyorlar, olmaz ama neye vakti gelmemiş. Ama yazılmış. Yalmışsa vakti gelmiyor. İşte bu bir şey. kimin de derdi varsa, dertler ta farklı bu şekilde böyle, elinde içtiğim yerler yalvarır. Bir de şu an, işte Eylül Konuş'ta adlı cemaatimiz, bu konu madem girdik, bazen olmaz. Onda hayır vardır ama. Eğer bir şey olmuyorsa, kaderin zor olma geliyor kaderi. Yani kaderin zor olma olmuyorsa bir hayır vardır. Neden hayır vardır? HEDM'de bir de kader birliği ortaklığı vardır. Kader ortaklığı vardır. Mesela bir genç, erkek bir kız aşık olmuşok. İllek onu isterim. Başına sen ver diyor. Olmuyor ama olmuy olmadı. Zaman gelir anlar ki olmadığı anlar zaman gelir yani. Neden? çünkü o kızın kaderisin kaderinde anne olarak bir yanma olacakmış. Mesela yavrusu ölecek küçük yaşta. Allah korusun ateşi yanacak ve yanacak ve kaza geçirecek. Ya e, üzerine mesela kazan kanı dökecek. Üzerine dökecek o kız anne olarak acı yaşayacak. Ama bunun yok kaderinde. Kader birliği yok. Yani bir de kader-i diriliği var muhterememede. Kader birliği vardır. Bu için kader de zorlamaya de gelmez. Kaderi zorlamaya gelmez. Yine bu gece muhteremler tevbeden, duadan sonra ne gerekiyor burada? Tabii yapabilenler yapabilenler üzerinde kimin kazanamızı varsa en iyisi kazanmamızı kılmak. En iyisi kazanmamızı kılmak. Yani. Kimisi kazanamızı varsa kılabildiği kadar mesela, ne kılabilirse en güzel budur. Ya bunun dışında konu kerim okumak bilhassa evde ev halkı toplu okurlarsa Allah bunun daha hoşuna gidiyor Mevlamız'ın. Mesela hanım oturur, efendim, ev reisi, ailesi oturur. Çocuk otururlar, hatta küçük yavruya bile yavrum oku bakayım elhamı okumak kurmalı oku bakayım yavrum o okumakmış okuyabileceğe oku, şey, oku, melekler dolaşıyor mu kendileri dolaşıyor melekler bu şekilde diğeri de ölene ruhları onun da evleri dolaşıyorlar ölene ruhları ruhlar terimler böyle bir bana gecelerde onlar izin verir ruhlara İzin verir. Yusuf evdeye gelirler böyle, camiye gelirler, böyle İslami olan yerlere gelirler, yusuf'a gelirler, hele eve gelirler, şeye bakar. Ne istiyor kişi, eve gelen kişi? Tabii şey istiyor muhtemelen Ne şey şöyle istemiyorum ben. Ne istiyor? Dua, dua, dua istiyor muhtemelen böyle. Dua istiyor. E, Bayağı, insanların evine, evine gelir, bakar, açmışsa televizyonu, e, artık haramlar bir bir gidiyor evdeki Evdekiler ahlaklı, şunlara bunlar görecek Allah bir ammi o evde. Onlar zulular orada küzününiyor müsterihaneler. Bir de unutma ki ölenleri de müsterihaneler. Herkes herkese bir yakını ölmüştür mutlaka ölmüş bir yakını vardır. Onu bir şey gönderme gerekiyor. Şimdi bir insan evinde bir şey okuyup da. Onu buna gönderince Melek abim getiriyor onlara, hemen götürüyor kabirine götürüyor böylece. Her kabristandaki mevta'lar, her cuba girişinde, her kanun girişinde bakarlar şimdi böyle, bütün mevta'lar öğrenler, kabristandaki mevta, hepsi böyle bakarlar böylece. Acaba kime hediye gelecek dünyadan? Kim hediye gelecek? Bakışlar müterrefe böyle. Bir Melek geldi mi şimdi Hepsi bakıyor. Acaba kime? Acaba bana mı? Birine gidiyor. Tabii öyle insan var ki o Afganistan'da. ona çok gidiyor. Oğlu gönderir, kızı gönderir, torunu gönderir, hanımı gönderir, kocası gönderir, karısı gönderir. Şevresi çoktur böyle. İslam'ın şevresi vardır. Ona çok gidiyor Ona bakarlar. Allah'ın melek ona geldi. Yine melek ona geliyor. Allah'ın melek geliyor. Al bakayım sana nurdan bir siyah getirir. Bu sana babandan. Biraz gelir, annenden, eşinden, çocuğundan, torunundan, karışından arkadaşından getirirler böylece. E, kime tabi az gelir, bir de hiç gelmeyen de var mıdır? O da bakar, bakar, bakar böyle, bir kere ah çeker, ona gelmeyen de var mıhtemelen. Neye gelmiyor ona? Bir gün birisi iki yolunu almış, mezara gitmiş, bayramda. İki yolu almış, bayramda mezar gitmişler. O adam şartı okumasını, oturuyor Yasin okuyor, babası ona bağışlıyor, o sanırım dedi. Şimdi ki, oğullarına, iki oğluna, bakın yavrum, bu benim babam, şimdi dedeniz, ben bunu arasına gelin yavrum okuyorum diyor. Siz de bak, okur Yasin diyor, görününce, diyor ki büyük okumayız baba. Neden? E, babansa öğretmiş ay okumasını okuyorsun. Şimdi öğretmeni sevmediğini unutam ben de. Şimdi öğretmedin, bir şey. Demek ki sevabı gelmeden ne gerekir muhtemelenler? Mutlaka elatamızı öğretelim, Kur'an-ı Kerim muhtemelen. Kur'an, Allah kelamı. Öğretelim şu kanıtlarımızda. Allah kelamı. Öyle. Her alfî, dinlerden yazılmış Arşale'ye, Kur'an-ı Kerim'i. Bir insan bir şey okuyup, onlara gönderince, sevabı tamamen gitmiyor ama. Okuduğun bin dinmişse kendine kalıyor. Sıhhat bölünmüyor. Sıhhat bölünmüyor. Hani misli, okyanun yazılıyor böyle. Onu yazılıyor. ondan misli gidiyor böylece. Yani güneş gibi mesela ikisi güneşe batarlar. ikisi bunu yaralanırlar. o Güneş bunlara y yarım yarım bölmüyor güneş kotorlar böyle. Yine bu ziyanlar böyle gecelerde bir değişim gerekiyor, ruhsal mali değişim gerekiyor böylece. Yani biraz farklılaşma gerekiyor böyle gecelerde. Şey yani sabaha çıktığımız zamanlar insan ı farklı görmeli kendisini biraz farklı görmek için kendisini böyle. Nasıl farklı görmeli? Manevi açıdan Allah'a bir yönelme duygusu içinde uyanmış gönlünden gerekiyor. Dediğimde. Gerekiyor böyle Bir, şey. bir kimse genç'i anlamıyla tövbe ederse da onu fark eder o anda. İşi hafifler. İnsan tevbe anda kişi bir gönlü hafifle ve bir rahatlar göre beni. rahatlar Ve kişi rüyasında, kendini daha fatih rüyasında. Nasıl görür rüyasında? Güzel rüya görür rüyasında. Kişi güzel rüya görür rüyasında. Böyle yeşiliter görür, büyük dağlar görür, büyük köştalar görür, akarsular görür, hatta uçtuğunu gör uçtuğunu. Yani bir kimse rüyası uçtuğunu görürse, çok güzel bir şey muhtemelen. Yani rüyanın tam arınma anlamına geliyor bence. Yerçekiminden kurtulma, uçmak rüyada. Bunları görürsek kişi. Yine Peygamber'i unutmak için, Peygamber'i de de sadece Şeviter'e unutmak için peygamber, peygamber arasılıklarını demektir. Horasan'da bulunan bir fakir varmış, Horasan'da, fakir işgönlüsünde. 3 jiran bocu olmuş. 300 jiran. 3 jiran diyelim. Bocu varmış. Boşlanmış. Ödeyemiyor buna. Yani ekmenden katıyor, Katı kalmıyor. Kuru ekmeği suya batırıyor. Fakat yine arttıram, arttıramıyor. Bu borcu ödeyemiyor. İç yanıyor, sıkılıyor, sıkılıyor, sıkılıyor. Bir gece rüyasında peygamber görür rüyasında. Allah'ına kelip. Peygamber'i görünce, hemen tabi fırlıyor, hıyaslımda olsa fırlıyor efelece. Peygamber'i soruyor, ''Senin bir derdin, isteğin var mı?'' ''Var mı senin bir derdin?'' ''Ya Rasûlallah, benim 300, 300 lira borcum var, bunu ödeyemiyorum ya Rasûlallah. Bana şebaatçı yazdık onu da.'' Peygamber diyor ki buna, ''Sen yarın sabah diyor, Oraslan'daki beş yerdeki şeye su mahbuda.'' Gazel i Mahmud'a. Onun sen gidiyor. gazze Mahmud'a gidiyor. Bana benim selamını söyle. O sen bunu ölesin diyor. Duruyor. Yalansıyor. İnanmaz ki bana ama diyor. Yalan söylesin bana. Bir peygamber onun sen diyor gidiyor. O her gece ya oturdu mu bana üç tane şey getirip yatmıyor. Yani dün akşam, dün akşam uykusu geldi. Daldı, uyuyor, okuyamadı. Bana bunu diyor. Hemen sabah gidiyor, Gazze'ye gidiyor. Sımmam da çıkıyor. Sultanın Peygamber'e sana selam getirdim. Ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Peki var bir derdin? Evet, benim 300 lira borcum var. Peygamber'i sana gönderdi. O ödemeni söylüyor sana. Peki Gazze'nin Hazretleri. Ah, bir sen Resulullah sana bana gönderdi. İşimi aldı. Mahmud'a git dedi Peygamber'e bunu bilişsem diyor, canım veririm sana diyor. Ayrıca doğru söylüyor musun? ama ver diyor, inansam ver diyor. Evet doğru söylüyorum ben diyor. Herkese diyor, bunu Sarpşı okumursana şöyle veririm diyor. Yok, okuyan ulaşacağım böyle deneyince, tamam diyor Muhtememler. bunu 300 liranın borcu veriyor, bir de üstünlük da büyük borcu veriyor kendisine veriyor ben diyeceğim. Şimdi demek ki bakın Muhtememler, bir insan Peygamber'e hatırlayınca, dedi Sarpşı şerifi'yi, onlar gidiyor bunlar gidiyorlar böyle böyle. Bir bağlantı kurma burada, burada bağlantı kurma, pgmci kuruma, evliler alma rüyamızda, okurken duamızda, sahabeyi alma onu alma, ezi onlara dua göndermek onlarda gerekiyor da. Gereki da. Tabii mutfaenler işimizden inşallah mevla yardımcı bize muhtemelen yani şöyle bir şey anlatı gitmek üzere de. Bir evlilaşıyla büyürüyor evlili olan bir muhteremler. Bir havuz vardır dıştan su dolduruyor kendisine. Alttan yani hem suyu gelmez böyle dışında doldurulur. Su taze güzeldir böyle diye. Ama tabi durgun su çabuk bozulur. Bir havuz vardır ki de yandan su kaynar, kayna suyu vardır. Etrafı çevirmişlerdir böyle diye. Bana su diyor su gelir, benim tazırı benim. Eğer diyor bir insanın gönlünden gelirse Allah'a dönüş, gönülden. Benim bir tek Mevlam Rabbim var, benim başı kapım yok, ona döneceğim. Allah diye yanarsa diyor, ona dönerse diyor, değmezse diyor, işte gönlünden kaynıyor. Aşk gönül kaynıyor. Terbiyle. Ama bu selüme nedir? Kulatan gelme, insanı doldurmaya benzer mi? Mevla inşallah uyanmayı nasip etsin, gönlümüze muhteremler. O mevla demeyi nasıl etmeyelim inşâAllah. Mübarek hanı hayırlı olsun inşâAllah. Yine kanı faal.